Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Oftalussalati ve etamut teslim ve ve Enfal suresine devam ediyoruz. Bu hafta bitirmeye çalışacağız inşallah. Başta da söylediğimiz gibi bu bir tefsir dersi değil. Bundan dolayı ilk ayetten başlayıp son ayete kadar uzun uzun Enfal suresi anlatmayacağız. Biz sadece siyer ile Kur'an'ı bütünleştirdiğimiz zaman Kur'an'ı çok daha güzel anlarız. Bunu öğretebilme adına, bunu ortaya koyabilme adına bu dersleri işledik. Ee, bu minvalde ilk dört derste Bedir Savaşı'nın gelişmesi, nasıl oldu, hangi sebeple meydana geldi, onun üzerine durduk. Beşinci derste ise aslında biz ilk başta koyduğumuz, öğretmeye çalıştığımız esası beşinci derste ispat ettik. Altıya ve yediye hiç gerek duymaksızın da Beşinci derste biz bu programı ya da bu seriyi bitirebilirdik. Mesela ne dedik orada? Bedir Savaşı'nın sebebi nedir? Enfal suresine bakmadan bir, Kur'an'ın tamamına bakmadan iki, Bedir Savaşı'nın sebebini kesinlikle ama kesinlikle tarihi verilerden tespit etmek mümkün değildir. Tarihi veriler aracılığıyla Bedir Savaşı'nın sebebini tespit etmeye kalkarsanız ve Meseleyi sadece o platformda okumaya kalkarsanız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durup dururken milletin kervanına saldıran, durup dururken milletin malına saldırmaya çalışan bir kişilik konumuna düşer. Ya da durup dururken tamam oradan çıkmış gelmiş Medine'de kendi başına yaşa, hayır. Yani Mekkelilerle savaşmak için, Mekkelilerle uğraşmak için elinden geleni yapan bir savaşçı konumuna düşer. Ve orada oldukça önemli bir şey söyledik, bunu tekrar söyleyelim. O da şudur, İslam hukuk sistemi, İslam dini, İslam düşünce yapısı çok gerçekçi bir yapıdır. Hatta şunu da söyledim ben size, Seyyid Kutub'un İslam Düşüncesi diye bir kitabı var. Bizim zamanımızda küçük boy, roman boy, üç ciltli. Daha sonra tek bir cilt olarak falan çıktı. Şu an var mı yok mu piyasada bilmiyorum. Onu mutlaka okumanız lazım. Çok ağır bir kitaptır. Yani bir kere de anlaşılabilecek bir kitap değildir ama mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Orada der ki İslam gerçekçi bir dindir. Yani gerçekçidir. Ütopik değildir. Mesela ne demek demokrasi. Herkes fikirlerinde serbest olsun istediği gibi düşünsün. Bu topiktir Uygulanması mümkün olmayan bir sistemdir. Çünkü gerçekçi değildir. Bugün demokrasiyi en ciddi anlamda içselleştirmiş, demokrasi havari kesilen toplumlar, milletler, devletler dahi farklı düşüncelere hiçbir zaman ne yapmamıştır? Tahammül etmemiştir. Farklı düşüncelere tahammül etmediği için ama bir taraftan da biz demokratız, bütün düşünceler eşittir, insan düşüncesinde hürdür. Bir tarafta bu ilke var, bir tarafta fıtratı gereği farklı düşüncelere tahammül gösterememe var, işte terör dedikleri hadise budur onlar. Tüm devletlerin terör dedikleri hadise budur. Kendi demokratik sistemlerine, demokrasi düşüncelerine uydurabilmek adına fikirlerinde insanları özgür kılmamışlar. Bazı gruplara hayır sen öyle düşünemezsin. Sen öyle düşünürsen bu düşünce sonuç olarak zararlıdır demişler ve onu terörist ilan etmişlerdir bakın. Ortaya bir ilke koydular. Bu ilkeye muhalefet edebilme adına başka bir ilke koydular. Gerçekçi değil çünkü. İnsanın fıtratına uygun değildir. Hepimiz kardeşiz. Bu öfke ne diye beraber güllük gülistanlık dostluk içinde yaşayacağız. Böyle bir şey yok. İnsanın fıtratında böyle bir şey yok. Aynı şekilde işte kardeşlik hukuku huku dedikleri insanlar birbirlerle kardeştir. Bütün insanlar dosttur. Bu da gerçekçi bir sistem değildir. Bütün sistemler, bütün devletler yaşamak için öldürmek zorundadır. Ve bu eski kadim dinlerin tamamında vardır. Atasözlerinde vardır, mesellerinde vardır. Dini inançlarında vardır. Yaşamak için öldürmek gerekir. Kur'an-ı Kerim buna fil kısası hayatun değil mi? Kısasta hayat vardır demiştir. Kısasta yani öldürmekte ne vardır? Hayat vardır Kur'an-ı Kerim'de. Başka kavimler, başka milletler başka başka bir şeyler demiştir. Ama bugün geldiğimiz zaman modern dünyaya, modern dünyada barbarlık yoktur, saldırmak yoktur, insanların mallarını almak yoktur, ganimet edinmek yoktur, köle edinmek yoktur, cari edinmek yoktur. Bunlar yani tırnak içerisinde modern dünyanın düşünce sistemine ve düşünce anlayışına aykırıdır. Ama hepsi bunu yapar. Hepsi saldırır. Hepsi ganimet elde eder. Hepsi köle edinir. Hepsi cariye edinir. Dünyadaki bütün sistemler şu an hali hazırda ve hala devam etmektedir. Ancak burada münafıklık, ikiyüzlülük şuradadır. Onlar bunlara bu ismi koymuyorlar. Rakat demokrasi getiriyoruz diyor. Öyle değil mi? 2003'te Irak'a demokrasi getirmek için, Irak'a demokra, e, hürleştirmek için saldırdılar. İşte gördük. Aradan 20 yıl geçti hala bir türlü hürriyete kavuşturamadılar. İşte kimisi kendi güvenliği için bunu yapar. Sınırlarımızı koruyoruz. Sınırlarımızı korumak için öldürmek zorundayız. Savaşmak zorundayız. Bir başkası bir başka sebepten dolayı yapar. Ama hiç kimse, evet savaşmak insanın fıtratındadır. Yaşamak için savaşmak zorundayız. Biz bunu da gerekli kılıyoruz demez. Bir taraftan bakın bu 200'le İslam'da cihadı eleştirirler. İslam'da cihadı eleştirirler. Savaşmayı eleştirirler. İslam böyle barbar bir dindir derler. Aynı adamlar yaşadıkları ülkede 18 ay, 12 aylık askerlik yapmayı size bu askerlik neyin nesi? Hani savaşmayacağız. Hep beraber otur olacağız. Dost olacağız. Aynı adamlar kendi yaşadıkları ülkede ya da başka bir ülkede fark etmez, zorunlu askerlik sistemine hiçbir şey demezler. Zorunlu askerlik sistemi dediğiniz sizin, yaşamak için öldürmeyi öğreten sistemin ismidir, bitti. Başka hiçbir şey değildir. Velhasıl kelam arkadaşlar, İslam düşünce sistemi gerçekçi bir dindir. Gerçekçi bir düşünce sistemidir gerçekçilik üzerine dayanmaktadır. Geçen derslerde bunları söyledik. Şimdi bu derste arkadaşlar ne söyleyeceğiz? Ondan bahsedeyim biraz. Bu nasıl bir sıçak böyle? Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için, Kur'an-ı Kerim'den hakkıyla faydalanmak için daha önce dedik ki ayetlere soru soracağız. Âyâtun nissâilîn diyordu değil mi? Soru soranlar için ayetler vardır, deliller vardır, ibretler vardır diyordu. Yusuf suresinde olması lazım. Evet. Kur'an-ı Kerim'e soru soracağız. Ayetlere soru soracağız. Bir sureyi anlayabilmek için de bu soruyu soracaksınız ve bir sureyi açtınız. En'am suresi, Araf suresi, Tevbe suresi, Kalem suresi, Nuh suresi, Me'arid suresi hiç fark etmez. Bu sureyi anlayabilmeyi istiyorsanız ilk önce bu sure niçin nazil oldu? Bu soruyu soracaksınız. Allah subhanehu ve teala yedi kat semanın ötesinden mesajını insanlığa ulaştırmak istedi. Bu sure vasıtasıyla ulaştırmak istedi. Niçin yani niçin bu dönemde şu şartlar altında bu sure nazil oldu? Ya da daha doğru bir ifadeyle bu sure hangi dönemde hangi şartlar altında hangi olay üzerine niçin nazil oldu? Allah subhanahu ve Teala bunu niçin nazil etti? İşte bunu sormamız gerekiyor. Gelin bunu Enfal suresine soralım. Enfal suresini nasıl daha iyi anlayabiliriz? Örneklerle bu izah etmeye çalıştığımızı ortaya koyalım. Neticede siz bu usulü diğer sorular içinde uygulayın. Enfal suresi niye nazil oldu sizce? Hiç düşündünüz mü? Yani bakın Enfal suresi bütünüyle Bedir savaşından bahsediyor. Bütünüyle Bedir savaşından bahsediyor. Ve savaş olmuş bitmiş, bir hadise meydana gelmiş, olmuş bitmiş, sorunlarıyla, problemleriyle sonuçta bir kazanım elde edilmiş ve mesele bitmiş. Ve arkasından Enfal suresi inmiş. Dikkat ederseniz Enfal suresinde iz edatı vardır. Birçok ayette iz vardır. Ne demek istiyor? Tamam bir maziden, geçmişte meydana gelmiş bir hadiseden bahsediyor. Bak böyle böyle olmuştu diye. Enfal suresi indi. Yakın zamanda geçmişte meydana gelmiş bazı olaylardan bahsediyor Enfal suresi. Hangi olaylardan bahsediyor? Bedir savaşından. Şimdi tekrar soruyoruz. Enfal suresinin için nazil oldu? Niye nazil oldu yani Enfal suresi? Ben size anlatayım. Enfal suresi Medine'de yeni kurulan cemaatin toplu cemaat olarak bir faaliyeti vardı. Bu yeni kurulan cemaat emirleriyle liderleriyle ki o günkü lider Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem siyasi lider hem de peygamberdir. Yanında arkasında Mekkeli ve Medinelilerden oluşan Müslümanlar topluluğu, cemaat topluluğu daha beri de Medine'de kalan ve faaliyete katılmayan bir topluluk Bunlar beraber bir faaliyette bulundular. Bu faaliyet esnasında bazı problemler çıktı. İşte yeni kurulan, yeni teşekkül eden bu cemaatin içinde çıkan bu problemler nasıl çözülmesi gerekiyor? Bu problemler daha çok büyümeden nasıl tedavi edilmesi gerekiyor? Ortaya çıkan problemler bugün çıktı bir şekilde bastırıldı bir şekilde insanlar ikna edildi bir şekilde insanlar teslimiyet sağladı ama yarın aynı problem çıkabilir mi yarın aynı buna benzer problem çıktığı zaman nasıl adımlar atacağız işte enfal suresi bunu öğretiyor bunu nereden çıkardık bunu nereden çıkardık ona değinmeden önce o halde bir ilim talebeleri başta olmak üzere iki cemaat liderleri başta olmak üzere üç bütün cemaat başta olmak üzere Dört, cemaatin içerisinde yönetici konumunda olan kardeşler başta olmak üzere bütün Müslümanların Enfal suresinden eğitici dersler başlığı altında bir başlık açmaları, Enfal suresini defalarca ve defalarca okumaları ve arkasından Enfal suresinde Allah subhanahu ve teala İslam toplumunu şu esaslara göre eğitiyor. Enfal suresinde Allah subhanahu ve teala İslam toplumunda Meydana gelebilecek problemleri şu esaslara göre çözüyor. İslam toplumunda bir problem meydana geldiği zaman nasıl adımlar atılması gerekir? Enfal Suresi ışığında bunları şu şekilde çözüyor diye her Müslümanın kendi iç dünyasında bu sorulara cevap vermesi ve bunları notlandırması gerekiyor. Çok mu bağırıyorum? Bilmiyorum ki sesim bir anda şey oluyor, boğazım rahatsız oluyorum. Tekrar ediyoruz buraya kardeşler. Her Müslümanın özellikle talebeler sizin için. Sizin için. Bir medrese çalışmasında bir hoca, 20-30 kişilik medrese çalışmasında medresede bazı problemler elbette olabilir. Enfal Suresi o problemleri nasıl çözeceğini anlatıyor sana. Bir cemaat içerisinde bazı problemler olabilir. Enfal Suresi işte bunu anlatıyor. Ben bu arada bir de kitap tavsiye edeyim. Neyi tavsiye edebiliriz burada? Evet. Söyleyin hadi. Yok mu? Enfal Suresi'nden eğitici dersler kim? Muhammed Kutup. Muhammed Kutup'un ince bir kitabı var. Enfal Suresi'nin. Normalde kitap değildir o. Konferanstır. Arapçası da yoktur. Kitabın Arapçası da yok. Konferansı dinleyip Türkçe'ye çeviren bizim Türklerdir. Yani kitap konferanstan dinlenip, e, tercüme edilip, kitap haline getirilip Arapça, sonra da Arapçadan Türkçe'ye tercüme edilmiş değildir. Konferansın kayıtları bir yerlerden farklı şekilde bulunmuş ve tercüme edilmiştir ve Türkçe'ye o şekilde basılmıştır. Benim bildiğim kadarıyla Arapçası olan bir kitap değildir veya varsa da birebir aynı değildir. Birebir aynı değildir. Neyse... Bu kitabı tavsiye ediyorum. Bunu mutlaka okuyun. O halde Enfal suresini biz ne yapacağız? Birinci ders olarak şu an e, bu derste öğrendiğimiz bir nokta. Hepiniz başta ben olmak üzere sizler de Enfal suresini defalarca okuyup bir toplulukta meydana gelebilecek problemleri nasıl çözeceğiz? Eğitim modelimiz nasıl olmalı? Cemaati hangi esaslar üzerine eğitmeliyiz? Enfal Suresi bu noktada çok güzel bilgiler vermektedir. Peki biz bunu nereden çıkartıyoruz? Bedir Savaşı'na baktığımız zaman üç tane sorun meydana geliyor. Bedir Savaşı'na baktığımız zaman Medine'den çıkıştan Medine'ye dönüşe kadar o süreç içerisinde üç tane ciddi ve önemli olay meydana geliyor. Bu olaylardan bir tanesi normalde Medine'den çıkış kervana doğru iken birdenbire şartlar değişiyor. Farklı bir durum meydana geliyor. Orada emir o duruma göre iştahat edip adım atacak ama birileri hoşnutsuz oluyor. Normalde asıl çıkış sebebi ne? Kervan değil mi? Kervana doğru bir çıkış. Asıl çıkış sebebi bu. Ama birdenbire sebebin yani asıl gayenin, asıl hedefin dışına çıkmak zorunda kalınıyor. Asıl hedef elden kaçmış. Asıl hedef elden kaçmış. Seninle beraber olanlar, seninle beraber olanlar o hedef için yola çıkmışlardı. Ama asıl hedef elden kaçmış. Ve lider orada hemen ikinci bir hedefe yönelmesi gerekiyor. Bu bir gerekliliktir, bu bir zarurettir. Birileri çoğunluğu evet hemen onun peşinden gidiyor ama içlerinden bir kısmı bundan dolayı ne yapıyor? Hoşnutsuz oluyor. İşte birinci durum buydu. Buna dair ayetler hemen surenin ilk sayfasında iniyor. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ Rabbin seni hak üzere evden çıkardı böyle tercüme edelim yoksa 19'a yakın tercümesi varmış bu ayetin biliyorsunuz değil mi? Ha? Okudunuz mu bu ayetin tefsirini hiç? Bir bakın oradaki kef, harf teşbih neye teşbih? Yani kema, kaf. Kaf'ın manası üzerinde 19'a yakın görüş var. Rabbin seni evinden hak olarak çıkardığı gibi in, müminlerin içinden bir grup ise ne yapıyordu? Bunu hoş, karşılamamıştı. Bundan dolayı hoşnut değildi. Yücadilûneke fil hakkı bademâ tebeyyen Kendilerine her şey belli olduktan sonra hak hususunda seninle mücadele ediyorlardı. Ke ennemâ yusâkûne ilel mevtû vehum Sanki ölüme sürükleniyorlarmış bile bile göz göre göre ölüme sürükleniyormuş gibiydiler. Bakın birinci durum bu. Normalde kervan için yola çıkıldı. Normalde hedef ve buydu. İnsanlara bu ilan edildi. Biz bunu böyle yapacağız dendi. İnsanlar senin peşinden geldiler. Ama hedef elden kaçtı. Gayeye ulaşmak artık o an için pek mümkün olmadı. Bu sefer daha zorlu bir durum karşına geldi. Ve sen emir olarak, lider olarak, evet o zorlu durumla karşı karşıya geleceğim dedin. Ama insanlardan bazıları ne yaptı? Hoşnutsuz oldu. İşte birinci sorun neydi? Buydu. Oldu mu? Medir Savaşı'nda meydana gelen birinci sorun buydu. İkinci sorun neydi? Var mı bilen? Dinlemiyorsunuz ki siz. Hepiniz zihni başka yerde. Neredesiniz ben bilmiyorum. Yani dinleyip dinlemediğinizi ben buradan görebiliyorum. Yeseluneke yani soruyu sorduğumda hocana sordu diye düşünüyorsunuz. Yeseluneke ani'l enfal kulil enfalu lillahi ve'r-rasul. Sana sordular ki ganimetlerden, nefilden sordular. Enfaldan sordular. Buradaki bir inceliği bahsedeyim, incelikten bahsedeyim. Sure bununla başlıyor. Çünkü en önemli problemlerden Bedir Savaşı'nda meydana gelen en önemli problem buydu. En önemli problem buydu. Yes, e, bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i koruyordu. Bir grup kaçan kafirlere kovalıyordu. Kalan grup ise ne yaptı? Ganimetleri topladı. O günkü adetleri gereği kim ganimet elde ederse elde ettiği ganimet onundu. E, birileri dedi ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i koruyorduk. Biz hiçbir şey elde edemedik. Bir başkası da dedi ki bir başkaları da dedi ki e, biz kafirleri düşmanı kovalıyorduk biz de ganimet elde edemedik. Birinci duruma bakın arkadaşlar. Birinci durumda hoşnutsuz olanlar ganimet için çıkmışlardı. Savaşla yüz yüze geldiler. Ne yaptılar? E, mal, dünya malından dolayı hedef değişince ikinci hedeften razı olmamalarının sebebi dünya malıydı. Asıl hedef dünya malıydı. İkinci soruna bakın. İkinci sorun da yine dünya malından kaynaklandı. Ganimetlerden kaynaklandı. Evet. Üçüncü soruna geçmeden önce hemen burada bir şeyden bahsedeyim. Surede şöyle bir incelik vardır. İki tane incelikten bahsedeyim. Aslında burada yedi sekiz tane incelik var ama oraya değinmeyeceğim ben. Belki bir gün Enfal suresinin tefsirini yaparsak onlara değiniriz. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ diyor demiyor. Sana ganimetlerden soruyorlar demiyor. Sana enfal nefilden soruluyor. Enfal aslında ganimet değildir. Enfal sana lütuf olarak verilen üründür, maldır. Sana lütuf olarak, rahmet olarak verilmiştir. Sana hakkın filan değildir o. Normalde sana ait bir şey değil. Sana lütuf olarak. Allah subhane ve teala daha surenin hemen girişinde müminlere elde ettiğiniz bu ganimetler var ya aslında ganimet değil. Sizin hakkınız filan değil. Bu Allah'ın size bir lütfudur. O halde bunlar üzerinde konuşmaya öyle yani e, bu benim olsun, şu senin olsun, şöyle olsun, böyle olsun demeyesin hakkınız bile yok. Bunlar birer lütuftur. Allah S.W. daha ilk ayette, ilk ayetin ilk cümlesinde müminlere size ne oluyor ki? Dünya malı. Zaten ayetlerin devamında diyor ki içlerinizden, içinizden bir kısmı Dünyayı arzu ediyordu diyor. Enfal suresinde dünyayı arzu etme vurgusu vardır. Niçin? Üç tane sorunla karşı karşıya geldi İslam cemaati. Üç sorunun üçü de dünyevi menfaat ile ilgili. Birincisi savaşa çıkış, kervana doğru çıkış, kervanın elden kaçması neticesinde savaşmak zorunda kalmak. İkincisi ganimetler meselesi, üçüncüsü esirler meselesi. Üçüncüsü nedir? Esirler meselesi. Her üç sorunda dünya meta ile ilgili. Bundan dolayı Enfal Suresi'nde devamlı olarak siz dünyayı arzu ediyordunuz der. Birkaç tane ayette böyle bir vurgu vardır. Evet. Birinci ayette yes enfal. İlk önce bu vurguyu yaptıktan sonra savaş yoluyla elde etseniz dahi bu Allah'ın size karşı bir lütfudur. Savaş yoluyla elde etseniz ganimet sizin hakkınız olsa bile bu Allah'ın verdiği bir lütuftur. Allah'ın verdiği lütuf üzerinde fazla söz sarf etmeye de gerek yoktur yani söz sarf etmeyin bu Allah'ın bir rahmeti Allah'ın bir lütfudur demektedir. 41. ayette ise cevap vermektedir. İşte ganimetler şöyle şöyle şöyle şöyle paylaşılacak dedi. 41. ayette cevap verken ganaim ganimetler kelimesi geçmektedir. Bu bir, Birinci incelik. İkinci incelik, dikkat edin arkadaşlar. Yeselunuke anil enfal. Sana nefilden soruyorlar diyor cevap vermiyor 40 ay sonra cevap veriyor. Ortada bir problem var. Probleme hemen cevap vermiyor. Buradan bir sonuç çıkartacağız. 3. probleme de değinelim. İslam hukuk sistemi ile beşeri hukuk sistemi arasındaki farkları söyleyeceğiz burada. Buraya burası kenarda dursun. Biraz sonra onu tekrarlayacağız. 2. soruda ganimetler meselesiydi arkadaşlar. 3. sorun ise nedir? Makanı'n-nebiy'in en yekun lehu asra Hatta yüzbiner fil ardi. Türedi arada aradat dünya. Hiçbir peygambere yeryüzünde temkin sağlamaksızın esir alması ne yapmaz, yakışmaz. Siz dünya hayatını istiyordunuz. Allah سبحانه تعالى ise akıttı istiyor. Allah azizdir, hakimdir. La ula kitabun Allah'tan yazılmış sebâk lemesekum fîma axztum azabun azim daha önceden Allah subhanahu ve teala'dan verilmiş bir söz olmasaydı ne olurdu? Allah subhanahu ve teala'dan size büyük bir azap dokunurdu diyor. Bu da üçüncü problem. O halde biz bu problemlere nereden girdik? Başa alıyoruz derse arkadaşlar. Dedik ki Enfal suresi İslam cemaatinin eğitilmesinde temel ilkeler ortaya koyuyor. <gülüyor> Enfal suresi İslam cemaatinin eğitiminde İslam cemaatinin terbiyesinde, İslam cemaatinin yetiştirilmesinde ne ortaya koyuyor? En temel ilkeleri ortaya koyuyor. Ve hemen şunu gösteriyor, şunu söylüyor. Bir, İslam cemaatinde bir toplulukta problemler genelde dünya ve dünya meta yüzünden çıkar. Problemlerin ana kaynağı nedir? Dünya ve dünyanın içindekilerdir. Bundan dolayı o halde birinci adımda biz şunu söylememiz lazım. İslam cemaati öncelikle fertlerini dünya değil ahiret eksenli yetiştirmelidir. Tekrar ediyoruz. İslam cemaati bütün İslam cemaati liderleri bugün e, cemaatsel çalışma yapan, medrese çalışması yapan, ilkokul çalışması yapan hiç fark etmez. İslam adına 8-10 kişi bir araya gelip de bir çalışma yapıyorsa bir 8-10 kişinin ruhuna, kalbine dünya geçicidir. Asıl hayat, ahiret hayatıdır. Bunun yerleştirilmesi gerekiyor. Ne yapılması gerekiyor? Bunun yerleştirilmesi gerekiyor. Bu yerleştirilmediği sürece ve hatta bu güçlü bir şekilde yerleştirilmediği sürece dünya ve içindekilerden dolayı devamlı surette ne meydana gelecektir? Problemler meydana gelecektir. Bugün meydana gelen problemlerin hemen hemen tamamı da budur. Siz bakmayın. Cemaatten niye ayrıldın? İşte şöyle şöyleydi de böyle böyleydi de. Sen niye şu cemaatle şöyle şöyle problemlisin? Herkes buna bir kılıf bulabiliyor değil mi? Yok. Dünya ve içindekilerdir. Başka bir sebep değil. Bugün Müslümanlar arasındaki ihtilaf fikri bir ihtilaf değildir. Bunu bilin. Bugün Müslümanlar arasındaki ihtilaf zihinsel, düşünsel bir ihtilaf değildir. Dünya ve içindekileri paylaşamamaktan kaynaklanan bir ihtilaftır dünya ve içindekiler ile kastedilen sadece mal mülk değildir liderlik, önderlik söz sahibi olma, ilimde önde olma ileri gelenlerden olma veya buna benzer riyaset öyle değil mi? Buna benzer problemlerdir. Ama hiç kimse şunu açık yüreklikle söyleyemez. Ben dünya ve içindekilerden dolayı seninle beraber olmuyorum. Bunu diyemez. İşte menhecimiz farklı, şunumuz farklı, bunumuz farklı. Mutlaka İslami bir kılıf, İslami bir sos bulmak zorundadır. Müslümanların arasındaki ihtilaf tarih boyunca. Tarih boyunca asıl ihtilaf dünya ve içindekilerden başka hiçbir şey olmamıştır. Git, geçmişe gidin Kur'an, Kuran'ın yaratılıp yaratılmadığı tartışmalarına kadar gidin yine ihtilaf dünyalıktır yine ihtilaf dünyalıktır dünyalık ihtilaf bir şekilde Kuran işte harfler mi mahluk kendisi mi mahluk, ezelde mi mahluk ebedde mi mahluk şeklinde pratikte hiçbir gerekçesi olmayan, pratikte hiçbir sonucu olmayan, pratikte hiçbir tezahürü olmayan bir konu bizzat devlet eliyle, bizzat devlet eliyle İslam ümmetinin başına büyük bir musibet olarak örülmüştür. Sadece bizim bildiğimiz Ahmet bin Hanbel büyük işkenceler görmüş diye biz sadece onu biliriz. Geçenlerde ismini daha ilk defa duyduğum bir alimi hayatını okuyordum. Mısır'dan sünnet ehli, ehli hadis olduğu için zorla ırağa getirildi diye deniyor. Sonra hapse atıldı. Kur'an mahluktur demediği için ondan sonraki hayatta bilinmiyor diyor. Yani hayatıyla ilgili bilinen en son şey zindana atılması. Ondan sonra ne oldu? Uzun süre orada kaldı ama ondan sonra çıktı mı çıkmadı. Hayatı orada kesiliyor. Yani Kur'an mahluktur fitnesi İslam ümmetinin başına çok büyük musibet örmüştür. Açın iyice inceleyin. <gülüyor> Birçok tarihçi... Araştırmacı bu konuda çok güzel şeyler yazmıştır. Sebebi tamamen riyasettir, liderliktir. Başka hiçbir şey değildir. Başka hiçbir şey değildir. O halde biz şunu bileceğiz. Kendi nefsimiz adına problemlerin temelinde ne var? Dünya ve içindekiler var. Problem bulduk, problemi bulduk. İki, problemin çözümü ne olacak veya ne olmalıdır problemin çözümü? Problemin çözümü mutlak surette ne olmalıdır arkadaşlar? Müslümanların kalplerinde dünya değeri kadar yer almalıdır. O kadar bitti. İslam nedir? Eşyaya hakkını veren dinin ismidir. Her şeye hakkını verir. Müslüman'a hakkını veren, peygamber'e hakkını veren, Allah hakkını veren, sahabe hakkını veren. Hiç artırmaz, hiç eksiltmez. Artılmayı, ifrat etmeyi, tefrit olarak diyor. Peygamberin bile hakkını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ben abartmayın diyor. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm diyor. Bitti. İslam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile değerini yüceltmeyi yasaklamıştır. Asab ı kiramın bile değerini yüceltmeyi yasaklamıştır. Aynı şekilde gereken değeri vermemeyi de yasaklamıştır. O halde dünya nedir, ne değildir? Dünya nedir? Ne değildir? Değeri ne kadardır? Kur'an ve sünnetten öğreneceğiz. Ve müminlerin kalbine bu değeri yerleştireceğiz. Bu değeri yerleşse bile yine problemler çıkacak. Ama kalplerde bu dünya ve içindekilere dair gereken şey yerleştirildiği zaman problem çok kolay halledilebilecek. İşte... Bedir'de çok kolay bir şekilde ne yapılıyor? Hallediliyor. Evet. Birinci problem ve birinci problemin çözümü hakkında konuştuk. Arkadaşlar biraz önce kenarda dursun onu ele alacağız dedim ya. <gülüyor> ve arkasından beşeri hukuk ile İslam hukuk sistemi arasındaki farkları ortaya koyacağız dedim. İslam hukuk sistemi şöyle bir şey değildir. Şunları şunları yap. Bunları yapmayana şöyle şöyle bir ceza vereceğiz değildir. İslam hukuk sistemi ne değildir? Böyle bir hukuk sistemi değildir. Yani cezalandırıcı, kural koyucu ve kurala uymayanları cezalandırıcı bir hukuk sistemi değildir. İslam hukuk sisteminde kurallar en sona gelir. Kurallara uymayanlara verilecek cezalar ise neredeyse hemen hemen hiç gündemde bile yoktur. Yani arzi bir durumdur. Son saniyede artık son çare olarak gündeme gelir. Çünkü İslam Suçun işlenilmemesini, problemin çıkmamasını esas almıştır. Suç işlenmesin, problem çıkmasın, ee, sorun oluşmasın. Bunun için her türlü gayreti yapar. Bunu çözmeye çalışır. Ha çözülmediği zamanda da işte bunların cezası şudur der. Bakın arkadaşlar iyi dikkat edin. Bedir savaşında ganimetlerle ilgili bir problem çıkıyor. Ve bir sorun oluşuyor. Ganimetler nasıl paylaştırılacak? Yeselunek anil enfal diye de sure başlıyor. Sana nefilden soruyorlar. Normalde ne yapması lazım? Normalde hemen cevabının gelmesi lazım. Değil mi 40 ayet sona geliyor cevap. Cevap ne zaman geliyor? 40 ayet sona geliyor. Bu birinci ayetle 41. ayet arasında ise verilecek cevaptan dolayı kalplerin mutmain olması için. Hazırlık yapılıyor. Yani kalpler hazırlanıyor. İşte İslam hukuk sistemi budur. İslam hukuk sistemi önce kalpleri hazırlar. Mesela Mesela Bugün Türkiye'de, Konya'da veya işte bizim bulunduğumuz bu semtte bir İslam devleti kuruldu. Kırmızı ışık var, sarı ışık var, yeşil ışık var. Bugün çocuklara bu esas nasıl öğretiliyor? Kırmızı işte dur, sarı yanınca bekle, yeşil yanınca geç. Kural budur, bu kuralı oyacaksın. İslam hukuk sistemi bunu öğretmez. Buraya gelmez yani. İslam hukuk sistemi kırmızıda geçtiğin zaman belki bir çocuğa zarar verebilirsin. Bir anneyi gözyaşlı bırakabilirsin. Bir babayı gözyaşlı bırakabilirsin. Kendin sana bir zarar gelebilir. Sen kendi annene ve babanı gözyaşlı bırakabilirsin. Veya Müslüman'ın malını telef edebilirsin. Bak bunlar önemli. Müslüman'ın kanı kutsal, Müslüman'ın canı kutsal. Bunun üzerinde oldukça çok durur yani. Bunu kalpleri öyle güzel işler ki arkasından bak kırmızı işte geçtiğin zaman sen böyle böyle böyle zararlar verebilirsin. Bundan dolayı geçme der. Ben örnek veriyorum. Çok basit bir örnek veriyorum. Bunu işler. Ve sen kırmızı şeyi gördüğün zaman kırmızıya yeni döndü, hızlıca geçeyim onu düşünmezsin. Geçersem bir Müslümana zarar verebilir Geçersem Müslümanın malına zarar verebilirim. Geçersem kendime zarar verebilirim. Ve bundan dolayı kıyamet günde Allah bana hesap sorar, kesinlikle geçmemem lazım. İslam hukuk sistemi bunu uygular işte. Sabah namazına kalktın mı sen kardeş? Kalktın değil mi? Kim kaldırdı? Kendin kalktın. Kalkmazsan 200 lira ceza vereceğiz diyen oldu mu? Sana olmadı. Bakın, beşeri sistemler sadece kırmızı ışıkla geçmekte dünya kadar para cezası kesiyorlar. Hala bunu engelleyemiyorlar. Ama İslam hukuk sistemi namaz kılacaksın diyor. Sen sabah namaza kalkıyorsun değil mi? Hiç başında duran polis yok. başına duran vali yok. Seni mobeselerle gözetlemiyorlar. Kalkmayana 5.785 lira para cezası kesmiyorlar ama sen kendinden kalkıyorsun. Niçin? İslam hukuk sistemi yapılması, gerekleri, yapılması gereken, uyulması gereken neyse bunu kalplere işler. Bunun gerekçelerini anlatır sana. Sana bunu inandırır, inandırtırır. Sen buna inanırsın. Sen buna mutmain olursun. Sen buna ne yaparsın? Mutmain olursun. Ona uyman gerektiğine inanır. Ona uyduğun zaman kıyamet gününde Allah tarafından ecir alacağını bilir. Ona uymadığın zaman Allah subhane ve teala tarafından sorgulanacağını bilirsin. Bundan dolayı kırmızı ışığı gördüğün zaman veya yeşilden kırmızıya dönerken ne olur ne olmaz. Ben durayım. İhtimal varsa, şüphe varsa bile kıyamet gününde ne yapmayayım? Sorunlu olmayın. Müslüman bu şekilde yaklaştırıcı. İslam hukuk sistemi Müslümanı böyle yakınır, yetiştirir. İşte yeselunuke anil enfal sana ganimetlerden soruyorlar ayeti iniyor. Nefilden soruyor ayet iniyor. 40 ayet boyunca Müslümanlar terbiye ediliyor. Biraz sonra o terbiye nasıl meydana geldi? Ve 41. ayetten sonra da terbiye ediliyor. Ondan sonra ganimiyetleri böyle böyle böyle paylaşacaksınız diyor. Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemine bu hep böyle olmuştur. Ayet inmiş, bütün kadınlar tesettüre bürünmüştür. Ayet inmiş, bütün içkileri ne yapmışlar? Dökmüşlerdir. Ayet inmiş, insanlar malını, mülkünü terk edip Allah yolunda hicret etmişlerdir. Ayet inmiş, insanlar canlarını hiç göz yani canlarını hiçe sayarak savaşa çıkmışlardır. Ama bugün beşeri sistemlere bakıyorsunuz çok basit yani, çok basit ya. Öyle değil mi? Ee, i̇şte normal yolda yüz gitmeyeceksin. Bunun önüne geçemiyor. Bunun önüne geçmek için para cezası, mobeseler, trafikler bilmem neler bunun önüne geçemiyorlar. İşte İslam sisteminde bu çok basit bir şeydir. Bunu böyle yapma dersin. Bunu böyle yaparsan haramdır bu dersin. Bu yanlıştır dersin. Allah subhanahu bunun hesabını sana sorar dersin. Sen buna bu kurala uyduğun zaman da ecre alacaksın dersin. Adam kaçla gitmesi gerekiyorsa onunla gider. Tabi bir de İslam hukuk ile beşeri hukuk sistemi arasında şu fark var. Beşeri hukuk sistemi keyfi hukuk kuralları koyduğu için genelde yöneticilerin menfaatine uygun hukuk sistemi koyduğu için insanlar kurallara inanmıyorlar. İnsanlar ne yapıyorlar? Gereksiz diyor. Bu kurala gerek yok ki diyor. O yüzden uymuyorlar. Bir başka nokta Beşeri hukuk sistemlerini o hukuk sistemine koyanlar deldiği için adam diyor ki ben niye delmeyeyim diyor. Emniyet şerrinden gitmeyeceksin diyor mesela. E, bir bakıyorsun yanından bir sürü araç geçiyor emniyet şerrinden giden hep değişik değişik plakalı e, onlar geçiyor ben niye geçmeyim diyor. İmtiyaz var onlara imtiyaz var da bana niçin imtiyaz yok diyor. Ama İslam hukuk sisteminde öyle değil ortaya konulan bütün esaslar beş tane emniyeti sağlamak içindir akal emniyeti, din emniyeti, nesil emniyeti mal emniyeti e, can emniyeti bunları sağlamak içindir. Ve imtiyazlı kimse yoktur yani. Kırmızıçta durulması gerekiyorsa halife de duracaktır. İşte ehli hal vel akta duracaktır, avamlı duracaktır. Bir imtiyaz yoktur yani. Anlaşıldı değil mi? Evet. <gülüyor> Burayı bitirdik inşallah. Peki arkadaşlar ee, Enfal suresinde Allah subhanehu ve teala Müslümanlar arasında meydana gelen bu üç olumsuz durumda Müslümanları nasıl eğitti? Hangi yöntemleri kullandı? Biraz da bunun üzerinde duralım. Biraz da bunun üzerinde duralım. Bir, önce ilk ayette قُلِلْ يَسْأَلُونَكَ anil enfal dedi. Sana nefilden yani sizin kazandığınız değil. Allah'ın size lütuf olarak verdiklerinden soruyorlar dedi bu şekilde başladı ve arkasına ilk temel vurgu ilk temel vurgu Allah subhane ve teala size yardım etti Allah subhane ve teala size yeterli geldi Allah subhane ve teala sizin yanınızdaydı Allah subhane ve teala sizinle beraberdi siz kendinize Allah'a teslim edin ilk verilen vurgu budur okuyoruz ayetleri arkadaşlar 40. ayet eğer onlar çevirirlerse çevirirlerse bilsinler ki ''Ennallaha mevlakum'' Allah sizin mevlanızdır. Allah sizin mevlanızdır. ''Ni'mel mevla ve ni'mel nasir'' O ne güzel mevla, o ne güzel bir yardımcıdır. O ne güzel bir mevla, ne güzel bir yardımcıdır. Şimdi bu da aslında bir temhit, bir giriştir. Hemen arkasından şöyle şöyle ayetler okuyacağız. ''Siz yapmadınız, siz etmediniz, siz başarmadınız, siz hiçbir şey yapmadınız.'' Yapan tamamen Allah. Enfal suresi arkadaşlar tamamen ama tamamen Allah merkezli bir suretir. Gerçi Kur'an'ın tamamında bu Allah merkezlilik vardır. Ve Kur'an'da şunu da söyleyeyim. Kur'an'ın bu ayetleri hiçbir zaman daha sonra itikadi mezhepler meydana gelmiş. İşte kulun filni Allah yaratır mı, yaratmaz mı? Kulun kendi e, seçme hakkı, e, muhayyerliği var mıdır yok mudur? Kur'an'ın hiçbir ayeti bu itikadi mevzulara delil olsun diye inmemiştir. Bu ayetlerden sadece bir tanesini çektiğin zaman bakıyorsun, yani senin hiçbir fonksiyonun yok, her şeyi Allah yapıyor. Yani yapacak bir şey yok, ya cennete gideriz ya cennete, Allah ne yazdıysa o. Bu ayetlerden bir başkasını çekiyorsun, hayır ne yaptıysan sen yaptın. Kendi elinle yaptın, kendi elinle yanlış yaptın, kendi elinle haksızlık yaptın ve bunun bedelini ödeyeceksin. Bir taraftan bakıyorsun Cebriye çıkıyor ortaya, bir taraftan bakıyorsun Kadriye çıkıyor ortaya. Bunun sebebi şu arkadaşlar, bu ayetlerin hiçbiri ne Cebriye'nin düşüncesini, ne Kadriye'nin düşüncesini, ne de başka bir mezhebin düşüncesini izah etmek, anlatmak, ispat etmek için nazil olmadı. Bu ayetler şundan dolayı nazil oldu. O gün bir olay meydana geldi. Allah onlara yardım etti. Onlar Allah'ın yardımını bir an olsun Allah'ın yardımını o an için düşünmekten uzak durdular içlerinden bir kısmı. Bir kısmı savaş esnasında ya savaşa değil biz ganimetlere çıktıydık ne oldu filan dedi. Bir kısmı ganimetler bizim hakkımız dedi. Bir kısmı esirleri satalım şunu yapalım fidye alalım filan dedi. Dünya malının peşine düştüler. Allah subhanahu ve teala da ben size yardım ediyorum. Her alanda ben varım. Siz hiçbir şey yapmadınız. Size ne oluyor? Şeklinde bir eğitim modeliyle Müslümanları yetiştirdi. Bugün Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığınız zaman gerçekten Cebriye'nin akidesini sayı olduğunu ispat eden onlarca ayet vardır. E diğer taraftan baktığınız zaman Kadiriye de vardır. İşte attığın zaman sen atmadın diyor yani. Yani oku bile ben atmadıysam Allah'ın dilemesi olmasaydı Allah böyle diledi. E diğer taraftan da bakıyorsun ne yaptıysan sen elinle yaptığındır. Bu yüzden bu ayetlere böyle bakarsak ortada ne cebriye kalır ne kaderiye ne de başka bir şeyler kalır. Bir başka ayet okuyoruz arkadaşlar 62. ayet. <susur> Ve in yuridu an e yahtu'uka fa inna Allah. <hasbekallah> Eğer onlar sana tuzak kurmak istiyorlarsa, Allah sana yeter. وَهُوَ الْلَزْيَ اِيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ O, seni ve müminleri yardımıyla desteklemiştir. O, seni ve müminleri yardımıyla desteklemiştir. Bir başka ayet arkadaşlar, bu da 64 ayet. يَا اَيُّهَا النَّبِي Allah اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ minel الْمُؤْمِنِينَ Ey Peygamber, Allah sana yeter ve seninle beraber... Sana tabi olan müminlere de Allah yeter. O halde birinci vurgu Enfal suresinde en önemli vurgu Allah size yeter. Siz Allah'ın yeterliliğine inanın. Allah'ın sizin dostu olduğunuza inanın. Allah subhane ve teala'nın biz bizim dostumuz olduğuna inanacağız. Biz Allah subhane ve teala'nın bizim yardımcımız olduğuna inanacağız. Biz Allah subhane ve teala'nın bizi destekleyeceğine inanacağız. Biz Allah subhanehu ve teala'nın bizi asla ama asla yardımsız, desteksiz bırakmayacağına inanacağız. Bu akideyi oturttuğumuz zaman, o halde biz bir süre sonra başarımızı, bir süre sonra varlığımızı, bir süre sonra bulunduğumuz konumu, bunu biz yapmadık. Bu Allah'ın yardımıyla geldi diyeceğiz. Bugün İslam cemaatiz çok ciddi, çok güzel yerlere geldik. Bu iki yola yani bu ikisi iki ayrı şekilde yol ayrımına sebep olabilir. Birincisi biz çok büyük bir İslam cemaatiyiz. Hiç kimseyi hesap vermeyiz, hiç kimseyi takmayız, kimseye şey yapmayız. Kendi kurallarımız vardır. Bunu biz kurduk, bunu biz yaptık, bunu biz ettik. 10 yıl, 15 yıl boyunca çalıştık. Herkes malını koydu, mülkünü koydu. Gece gündüz gayret etti. Herkes ee, hocamız önden gayret etti, gece uyumadı, gündüz yatmadı, cemaat gece uyumadı, biz buralara geldik. Siz kimsiniz de bize akıl veriyorsunuz. Bu olabilir. Ya da Allah bize yeterli geldi, Allah bize yardım etti, Allah bizi destekledi, Allah bizi yardımsız bırakmadı, biz buraya geldik. İki düşünceden birine sahip olabilirsiniz. Hangi düşünceye sahipseniz, ona göre bir karşılık göreceksiniz. Biz de ona göre karşılık göreceğiz. Siz de ona göre. Bunu sadece cemaat olarak düşünmeyin. İlim talebesi yani, olarak yani talebeler siz de böyle düşünün. Çok çalıştım bunu öğrendim. Çok iyi çalıştım. Şunları okudum. Gece uyumadım. Ben bu seviyeye geldim. Sen de kimsin ki? Dediğiniz zaman bu da olabilir. Ya da Allah yardımıyla beni destekledi. Allah bana yeterli geldi, Allah bana kafi geldi, Allah bana kifayet etti, bu da olabilir. Her ikisi de olabilir. Ve hangi düşünce, hangi itikat gönle yerleşmiş ise, sonuç buna göre olacaktır arkadaşlar. Cemaatlerde de bu böyle olacaktır. Müslümanlar kendi aralarında ticaret yapıyor olabilir. Yani illaki bir cemaat olarak düşünmeyin bu anlattıklarımı. Müslümanlar kendi aralarında, bir ticaret yapıyor olabilir. Bu ticaretlerin neticesinde başka başka Müslümanlara yardım ediyor olabilirler. Biz çok çalıştık. Şöyle şöyle yaptık. Şu kadar ortaya para koyduk. İşimizi takip ettik. Sabah erkenden kalktık işimizin başına. Akşama kadar çalıştık. Böyle böyle yere geldik. Bu düşünce de olabilir Müslüman da. Ya da Allah bize yardım etti. Malımıza bereket verdi. Zihnimizi açtı. fehmimizi açtı. Görüşümüzü açtı zekyamıza açtı. Biz buraya geldik. Bu da olabilir. Olabilir derken ikisi de caizdir onu kastetmiyorum. Müslümanlarda bu da meydana gelebilir, bu da meydana gelebilir. Müslümanlar hangi itikat, hangi düşünce meydana gelmişse kalplerinde bunun karşılığını göreceklerdir. Anlaşıldı değil mi? Evet. Şimdi bu itikadı yerleştirdik. İslam cemaatine, müminlerin e, birlikteliğine biz ne yerleştirdik? Bu itikadı yerleştirdik. Ne yerleştirdik? Allah bize yeterli. Allah bize yardım eder. Şimdi Bedir savaşında muayyin rak bunlardan tek tek, tek tek tek tek bahsediyor. Bir, öncelikle kalplerde Allah'ın yardımın dışında bütün yardımları nefh ediyor. Yardım ancak Allah'tandır. Yardım sadece Allah'tandır. Bu ifade yine Arapçada Hasru u kasr dediğimiz Vemen nasru. hiçbir yardım yok. Senin yardım alabileceğin hiçbir şey yok. Kalplerde öncelikle bütün dayanakları iptal ediyor. Güvendiğin bütün dağları yok ediyor. Sırtını yasladığın bütün duvarları yıkıyor. Vemen nasru. Kendisine güvendiğin bütün eşyayı Yerle bir ediyor ve ben nasru Hepsini at Ben ilim tahsil edeceğim Çok çalışırsam başarılı olabilir miyim bunu kaldır Ben ilim tahsil edeceğim İyi bir hocada ilim tahsil edersem iyi bir öğrenci olabilir miyim Hayır kalbimden bunu da çıkar Ben ilim tahsil edeceğim Günde 12 saat çalışmam gerekiyor 12 saat çalışırsam başarılı olurum bunu da at Biz Müslümanlar Ticari bir faaliyette bulunacağız Ve bununla Allah'ın dine yardım edeceğiz Evet ne yapmamız lazım? Çok paramız olması lazım. Paraya güvenelim. Bunu kaldır kalbinden. Ve men nasru. Tamamen bütün yardım destek ne varsa sıfırla. İlla ancak bir tanesi kalsın kavminde. Allah'ın endi kalsın. Allah'ın nesi kalsın? Yana kalsın. Sen sadece Allah'a güven. Sadece Allah'tan gelecek olana bak. Allah yardım ederse ben başarılı olurum. Allah yardım etmezse benim başarılı olmam mümkün değildir de. Birinci itikad bu olmalı arkadaşlar. Aynı ayet başka nerede geçiyor? Var mı bilen? Ve men nasru illa min indillah Başka nerede geçiyor aynı ayet? He? Alim randa Uhud ile ilgili geçiyor. Aynı konu orada da geçiyor. Ve men nasru illa min indi illa azizil hakim. Aziz hakim olan Allah'ın İndi. Allah nerede? Fil sema. Demek ki yardım gökten gelecekmiş arkadaşlar. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنَ اللّٰهِ Diyse ifade doğru olur mu? Yine doğru olur. Arapçasından doğru olmaz mı? He? Yine Arapçasından doğru olur. Ama Allah'tandır demiyor. Allah'ın katındandır diyor. Dünya dediğimiz şey arzdır arkadaşlar. Yerdir. Dünya meta dediğimiz şey arzdır. Allah'ın katı ise semadır. Siz arzdan sadır olan, arzdan yerden dünyadan gelebilecek ne var ne yok, her şeyin umudunuzu kesin, onları bir kenara bırakın. Siz sadece Allah'ın katına yönelin diyor. Evet. Bakın bir ayet okuyacağım arkadaşlar, 42. ayet. Walla taba attum, lahtalaftun filmiyat. En Müslümanlar, sizin müşriklerle karşılaşmanızı sağlayan yine Allah subhane ve teala Siz müşriklerle sözleşseydiniz ey Mekkeli müşteri gelin savaşalım nerede? Şu gün şu saatte şurada savaşalım deseydiniz bunu beceremezdiniz. Ama o gün sizi karşı karşıya getiren bile Allah subhane ve teala Evet siz başta bundan hoşlanmadınız ama sonuçta hem bir zafer elde ettiniz hem de birçok ganimet elde ettiniz. Ama bak biz iyi savaştık. Biz İyi ganimet elde ettik demeyin. Sizi karşılaştıran Allah subhanehu ve teala'dır. Aynı örneklerden devam edelim. Ticaret yapacaksınız bir araya, sizi bir araya getiren Allah subhanehu ve teala. Allah dilemeseydi, siz bir araya gelemezdiniz. Bir ticaret atıldınız, karlı bir ürün buldunuz. Onu sizin karşınıza çıkaran Allah subhanehu ve teala. O ürünü satın aldınız, elinizde beklettiniz, tam zamanında sattınız. O zamanı belirleyen Allah subhanehu ve teala. Tam müşterisine sattınız, ihkare ettiniz. O müşteriyi sizin karşınıza getiren de Allah Subhanahu ve Teala. O halde bu kazancın neresi sizin? Hiçbir tarafı sizin değil. Ki. Sizin bir yetkiniz yok ki, sizin bir yetkiniz yok ki. Ya da ilim talebeleri için bir hocadan ders alıyorsunuz. O hocayı sizin karşınıza getiren Allah Subhanahu ve Teala. Bir kitabı okuyalım diyorsunuz. O düşünce sizin aklınıza getiren Allah Subhanahu ve Teala. O kitabı okuyorsunuz, anlıyorsunuz. O anlaşılmayı sağlayan Allah Subhanahu ve Teala. O halde ben 5 yıl okudum da süper ilim tahsil ettim demenin bir manası yok ki. İslam cemaati için aynı şekilde. Çok güçlü bir cemaatiz. Sizi bir araya getiren Allah Subhanahu ve Teala. Ben nereden bileceğim? Yani bir bakın şurada 7 milletten adam var. Yani biz seninle ikimiz istesek Buluşamayız. Kardeşim sen T nereden bir adamsın? Ben nereden? Yaşımız farklı. Bak bu kardeşle bizim yaşımız farklı. Fıtratımız farklı. Memleketimiz farklı. Onun bulunduğu memleketle ben geçmedim bile hayatım boyunca. E biz ikimiz bir iş başardıysak bu kardeşle biz başardık değil. Bizi bir araya getiren Allah subhane teala. Yani işin başlangıç noktasında tabiri caizse fitili ateşleyen Allah teala. O zaman sen neyi başardın? Anlaşılır değil mi? Devam ediyoruz başka bir ayet. 17. ayet. وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِزْرَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَا Öldürdüğün zaman sen öldürmedin, attığın zaman da sen atmadın diyor. Arkadaşlar oku atan kim? Kim oku atan? He? İnsan. Bak Allah subhanahu anh diyor ki attığı zaman sen atmadın. Nedenle Allah merkezlilik var gördünüz mü? Enfal suresinde nedenli yani her şey Allah merkezli dönüyor. Bu inanç yerleştirilmeye çalışılıyor. Bu inanç ne yapıyor? Tam anlamıyla mümin gönüllere yerleştirilmeye çalışılıyor. Daha örnek örnek devam etmeyeceğiz. Ben bugün bitiriz demiştim ama üçte birine bile gelemedim. Önümüzdeki haftalarda ben yoğun gerçi önümüzdeki hafta. Ondan sonraki haftalarda devam eder inşallah. Vaktimiz geliyor. Son birkaç ayet daha okuyayım inşallah. Ama şuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Enfal suresinde güçlü bir Allah merkezli dil kullanılmıştır. Bunun sebebi müminler bir şey başarmıştır. Bu başarı sorun meydana. Bu başarının neticesinde sorun meydana gelmiştir. Başarının neticesinde sorun meydana gelmesin diye biz bugünden tedbirimizi almamız ve devamlı müminlere bu hatırlatma yapmamız lazım. Bir şey başardıysak, bir yerden bir yere geldiysek, bu bizimle, bizden dolayı kaynaklanıyor. Bu Allah'tan dolayı kaynaklanıyor. Bilgisayarda bir çalışma yapıyorsak, o tuşlara basan sen değilsin. Allah subhanahu wa başlıyor. Photoshop'ta bir çalışma yapıyorsanız, o çalışmada, o renkleri ayarlayan sen değilsin. Allah subhanahu ayarlıyor. Bir ders anlatıyorsun, o derste insanlara faydalı oluyorsa o dersi anlatan sen değilsin. O dersi anlatan Allah. Hocam nasıl işte bak ayet diyor. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı diyor. Hayır ben attım. O tuşlara basan benim, photoshop'u yapan benim, youtube'a atan benim, yardım çalışması yapan benim, toplayan benim, dağıtan benim, hepsi benim değil işte sen değilsin. Allah dilemediği müddetçe bunların hiçbiri olmuyor o halde hiçbir başarıyı ne yapmayacaksın? Zerre kadar kendine mal etmeyeceksin. Son bir ayet okuyalım. Bu da çok önemli. Mesela arkadaşlar. 10 tane Müslüman bir araya geldik. Ticaret yapıyoruz ve Allah'ın dine yardım etmek için. Müthiş başarılı olduk. Her şeyi biz yaptığımızı farzedin. edin. Bak diyor ki. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Bu on kişiyi bir araya getirip Kalpleri birbirine bağlayan kim? Ha demek ki yine ticaret Allah'ta bitti. Senin bir fonksiyon yok. Ve ellefe beynakulubihim. Ve lev enfakta ma fil ardı cemi'an. Sen yeryüzünde ne var ne yok. Hepsini bağışlasaydın. Hepsini infak etseydin. Ma ellefte beynakulubihim. Onların kalplerini bir araya getiremezsin. İslam cemaati kurduk. Büyük bir cemaat olduk. Türkiye'de ve dünyada ne yapıyoruz? Allah'ın dinini Hakim kalıyoruz. Bunu kendinden bilme. Bu kadar insanı bir araya getirip bunların birbirlerini sevmesine sağlayan yine Allah subhane ve teala. Yani kalpleri birleştiren de Allah subhane ve teala. İşte Enfay suresi arkadaşlar dünya ve içindekilere dair meydana gelebilecek problemler karşısında bize şunu öğretiyor. Allah merkezli bir itikat oluşturacağız. Önce hepimiz kendi kalbimizde sonra da cemaat içerisinde Allah merkezli bir dil, Allah merkezli bir itikat, Allah merkezli bir inanç sistemini oturtacağız ki hiçbir Müslüman yaptığı hiçbir işi kendisinden bilmeyecek. Ve bunun neticesinde de kendisinden bildiği zaman ne olur? Karşılığında bir şey ister. Ben bir şeyler yaptım. E, bunun karşılığını görmek zorundayım. İyi de bu faaliyetin içinde işte, sen de varsın. Sen de bir şeyler yaptın. Sen de bunun karşını almak istiyorsun. Şimdi çoğu kim alacak, azı kim alacak? Önde kim olacak, geride kim olacak? Kim büyük olacak, kim küçük olacak? Nefisler başlayacak çatışmaya. O halde hiç, hiçbirimiz bir şey yapmadık. Biz sadece birer vesileyiz. Biz sadece üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz ama asıl fail kimdir? Allah subhanü ve taladır. Kardeşler bunu bu şekilde kalbinize yerleştirin. Hiçbir başarı size ait değil, hiçbir başarı bize ait değil. Bizim kendi iç bünyemizde yapmış olduğumuz çalışmalarda başarının hiçbir kısmı bana ait değil ve sizlere ait değil. Başarı tamamen ve tamamen Allah سبحانه ve teala aittir. Çünkü vamem Nasrullah min Azizil hakim Aziz ve Hakim olan Allah'ın dışında hiçbir yardım yoktur diyoruz. Evet. Dediğim gibi ben bu hafta bitiriz diye başlıyordum ama bitmedi. Önümüzdeki günlerde buradan devam edeceğiz inşallah. Ve